Medine'de Hayat İslam'ın hayatta hayatla ilgili mefhumlarının toplamından çıkan belirli bir yolu vardır. İslam'ın hayatla ilgili mefhumlarının toplamı İslami hadareti oluşturur ve bu diğer dünya hadaratlarının dışındadır. Diğer hadaratlar ve İslami hadaret birbirlerine zıttır. İslam'ın hayattaki yolu üç unsur üzerine kurulmuştur. Birincisi kendisinin üzerine inşa olduğu esastır ki o İslami akidedir. Yani İslami akide İslam'ın hayat yolunun esasıdır. İkincisi, hayatta amellerin ölçüsü ki o Allah'ın emir ve nehileridir. Diğer bir ifadeyle onun nazarında hayatın tasviri, şekli ve ifadesi helal ve haramdır. Üçüncüsü ise onun nazarında saadetin manası Allah'ın rızasına ulaşmaktır. Diğer bir ifadeyle daimi huzur ve ebedi saadettir. Bu ise Allah'ın rızası olmaksızın elde edilmez. İşte bu İslam'ın hayattaki yoludur. Bu öylesi bir hayattır ki Müslümanlar onu yadırgamazlar. Kendisine doğru yürürler ve aşikar yolunda seyrederler. Bu hayatı Müslümanların ulaşabilmesi için İslam'ı tatbik eden ve nizamlarını uygulayan bir devletlerinin olması zaruridir. Müslümanlar Medine'ye geçtiklerinde Hayatta esası İslami akide olan muayyen bir tarzda yaşamaya başladılar. Muamelat ve ukubatla ilgili Allah'ın hükmünü açıklayan ayet-i kerimeler ve daha önce inmemiş ibadetlerle ilgili ayet-i kerimeler inmeye başladı. Nitekim zekat ve oruç hicretin ikinci senesinde farz kılındı. Medine halkının tamamı her gün beş defa insanların namaza davet edilişini işitmeye başladılar. Hoş ve gül bir seda ve okuyuşla Bilal bin Reba onu rüzgarlarla her tarafı iletiyordu namaz için yapılan muçhare Müslümanlar icabet ediyorlardı. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelişinden 17 ay geçince kıble Kabe'ye çevrildi. İşte ibadetleri ve yiyecekleri, ahlakı, muamelatı ve cezaları açıklayan ahkem ayetleri inmeye başlamış oldu. Nitekim içkiyi, domuz etini haram kılan ayetler indiği gibi hadler, cinayetler, alışveriş ile ilgili ayetler, faizi haram kılan ayetler ve bunların dışındaki ayetler indi. Ayrıca hayatın sorunlarına çözümler getiren ahkam ayetleri de arda arda inmeye başladı. Allah Resulü bunları açıklıyor, izah ediyor, insanların maslahatlarını güdüyor, aralarındaki düşmanlıkları gideriyor, hasımlar arasında hükümler veriyor, işlerini düzenliyor, idare ediyor ve problemlerini çözüyordu. Bütün bunları onlarla olan konuşmalarındaki sözleriyle, Yapmış olduğu fiilleriyle gözü önünde vuku bulan ameller karşısında sükutu ile hallediyordu. Çünkü onun sözü, fiili ve sükutu şeriattır. Çünkü o hevasından konuşmaz. Onun konuşması ancak kendisine vahyedilendir. Medine'de hayat yolunda belli bir bakış açısından hareketle seyretmeye başladı. Bu bakış açısı İslam'ın bakış açısıydı. Her şeyde farklılık ve üstünlük arz eden İslam toplumu vücut buldu. O toplum ki onda İslami fikir ve duygular hakimdi ve onda muameleleri ve diğer alakaları hakkında insanlar üzerine İslam'ın nizamları tatbik edilirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davetin ulaşmış olduğu noktadan dolayı mutlu olmuştu. Müslümanların dinlerine imanları ve güvenleri arttı. Toplum ve fert olarak üzerine düşen farzları yerine getiriyorlardı. Sonuç olarak fitneden ve küfürden korkmuyor, dehşete kapılmıyorlardı. İşlerini Allah'ın hükümleriyle çözmeye, ve halletmeye başladılar. Allah'ın hükmünü bilmedikleri konularda Allah'ın Resulüne başvuruyorlardı. Allah'ın emirlerini hesaba katmaksızın, dikkate almaksızın ister küçük isterse büyük olsun hiçbir amel işlemiyorlardı. Allah'ın yasakladığı her şeyden de kaçınıyorlardı. Saadeti hissediyorlar ve nefisleri huzurla doluyordu. Onlardan çoğu Allah'ın hükümlerini öğrenmek için Resulullah'tan ayrılmıyorlardı. Allah'ın ayetlerini ezberliyorlar ve Allah Resulünden Kur'an öğreniyorlardı. Onun elinde kültürleşiyorlardı. İslam'ın yayılışı her gün Müslümanların kuvveti ve izzeti artmaya başlıyordu.